Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه قولي. أما بعد. değerli kardeşler kıymetli abiler Allahu Teala bu bir araya gelişimizi hayırlara vesile inşallah. Amin. Allah-u Teala kendi rızası için bir araya gelen ve kendi rızasını kazanıp ayrılan kullarından olmayı bizlere nasip eylesin. İnşallah allah Teala burada öğrendiklerimizle karşılıklı birbirimize hatırlattıklarımızla müzakere ettiklerimizle amel etmeyi ve bu amel neticesinde işlemiş olduğumuz günahlara kefaret olmasını, derecelerimizin yükselmesini hem bana hem de sizlere nasip eylesin. İnşallah. allah Teala kendi evlerinden birinde kendisini zikretmek üzere bir araya gelen ve etrafını meleklerin kuşattığı üzerlerine huzurun indiği sükunetin kalplerini bürüdüğü ve Allahu Teala'nın kendileriyle meleklere karşı övündüğü bir meclis olmayı, bir grup olmayı üzere nasip etsin inşallah. Allahu Teala sadece dünyalık meseleleri konuşmak üzere bir araya gelen ve başka da bir şey konuşmayan nihayetinde Eşek leşinin etrafından dağılan leş kargaları gibi olmaktan da bizleri muhafaza eylesin inşallah. Amin. Değerli abiler. Bugün inşallah burada toplanmamızın gayesi, sebebi merhum şehit Seyit kutubun Allah-u Teala'nın rahmeti üzerine olsun inşallah. Yoldaki işaretler isimli kitabının özetini yapmaya çalışmaktır. Yoldaki işaretler isimli kitabı anlamaya gayret etmektir. Çabamız bu yönde olacaktır. İnşallah Allah-u Teala bizleri muvaffak kılsın. Tabi seyit kutuptan bahsedeceğiz. Yoldaki işaretlerden bahsedeceğiz. O açıdan yoldaki işaretler kitabına girmeden önce, yoldaki işaretler kitabının konusunu incelemeden önce değerli kardeşler, seyit kutupla ilgili ve bu kitapla ilgili. Seyit kutupla ilgili ve bu kitapla ilgili birkaç tane ...önemli gördüğümüz meseleye değinmek... ...inşallah güzel olacaktır diye düşünüyoruz. Ki Seyit Kutubu tanıyalım... ...yoldaki işaretleri tanıyalım... ...bu dersi neden öğrenmemiz lazım... ...bu dersi neden almamız lazım... ...bu dersin kıymeti nedir... ...bunu idrak edebilirim. Yoksa öyle havada kalacak... ...birkaç sözcük olur... ...boşa kürek çekmek olur... ...değerli kardeşler... ...o açıdan böyle olmaması için... ...bir takım önemli notlara değinelim... ...ondan sonra kitabımıza geçelim inşallah... Not 1. Değerli abiler, Seyyid Kutup 1906 yılında Mısır'ın Asyut kentinde doğmuş. 1966 yılında 29 Ağustos 1966 yılında Mısır'da zindanda şehadet şerbetini içmiştir. Allahu Teala şehadetini kabul eylesin inşallah. Seyyid Kutup değerli kardeşler Mısır Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir müfettiş. Ve doktorasını yapmak üzere Amerika'ya gidiyor. Amerika'da doktorasını yaparken Mısır Milli Eğitim Bakanlığı'nın emriyle doktorasını yaparken 1949'da Hasan el-Bendah'nın şehadetini duyuyor. O zamana kadar ne Hasan el-Bendah'yı duymuş ne de Hasan el-Bendah'dan haberi var. Bakıyor ki Amerikan basını Olayı çok sevinçle karşılıyor, mutlulukla karşılıyor. Bunu gördüğü zaman Seyyid Kutup Hasan el-Benna'yı merak ediyor. Acaba bu Hasan el kim? Nasıl bir adam ki Amerikalılar onun ölümüne bu kadar seviniyorlar. Mısır'a döndüğünde 1950'de 51'de Hasan el Bennai ve İhvan-ül Mislimini araştırmaya başlıyor. Hasan el-Benna'yı ve İhvanül Müslimini araştırmaya başlıyor. Araştırmalarının neticesinde değerli kardeşler İhvanül Müslimin cemaatine katılmaya karar veriyor. Ve 1952 yılı 53 İhvan İhvanül Müslimine katılıyor. Şehadet şerbetini içtiği ana kadar da İhvanül Müsliminden ayrılmıyor. Allah o hayatını örnek almayı bize nasip eylesin inşallah. Bununla beraber bu hayattan çıkartmamız gereken notlar Birincisi 1906'da başlayıp 1966'da sona eren şehadet ile taçlanan Seyyid Kutub'un Allah kendisine rahmet eylesin inşallah hayatıyla ilgili insanların düştüğü bir takım yanlış anlaşılmalar var. O yanlış anlaşılmaları bizim düzeltmemiz gerekir veya en azından hatırlatmamız gerekir. Bir, diyorlar ki insanlar Seyyid Kutub hayatının bir döneminde Sosyalist idi. Sosyalist ne demek? Yani kafirdi. Yani ateist. Allah'ı inkar eden bir düşünceye sahipti. Bu çok yaygın. Bu değerli kardeşler, söylenen söz art niyetten dolayı söylenmiş bir şey değil. Fakat niyeten dolayı söylenmiş insanların bazı ifadeleri karıştırmalarından dolayı söylenmiş bir söz. Esasında Seyit Kutbun, Profesör Seyit Kutbun alanı nedir? Sosyolog. Yani sosyoloji hususunda Seyyid Kutup uzmandır. Kendisi de sosyologtur. Sosyolog olmasını bazı insanlar sosyalist olmakla karıştırmışlar. Ve Seyyid Kutup'un hayatının bir bölümünde sosyalist olduğu, dolayısıyla ateist olduğu, dolayısıyla kafir olduğu, sonradan hidayet bulup Müslüman olduğunu söylemişlerse de biz bu kanaate katılmıyoruz. Neden? Çünkü Seyyid Kutup Kur'an'da edebi tasvir kitabının başında da belirttiği gibi henüz daha... 67 7 yaşındayken annesi onu Kur'an-ı Kerim dinlemek üzere köylerinde teravih namazı kıldıran imamları dinlemek üzere camiye götürürmüş her akşam. Ve Seyyid Kudup yaramazlık yaptıkça da şey bir sert sert bakarmış Seyyid Kudup'da hemen dururmuş. Bunu Kur'an'a edebi tasvir kitabının başında Seyyid Kudup ifade ediyor. 9 yaşında Seyyid Kudup hafız oluyor. İlkokulu Bitir, ilkokula başlayacağı sıralarda veya ilkokul sıralarında Seyyid Kutup hafız oluyor. Dolayısıyla Seyyid Kutup'un ailesi günümüz ifadesiyle söyleyecek olursak mütedeyyin, dindar dinine bağlı bir aile olduğundan dolayı biz öyle kanaat ediyoruz öyle inanıyoruz ki Seyyid Kutup'un hayatında sosyalist bir dönem olmamış. Ha olmuş mu Seyir Kutup hayatının bir döneminde cahili bir hayat yaşamış mı? Yaşamış. Amerika'da, Avrupa'da yaşadığı sıralarda İslam'a pek de yakışmayan bir şekilde yaşamış mı? Yaşamış. Bu doğru. Cahili bir hayat dönemi varmış. Bunu da nereden anlıyoruz? Seyyid Kutup diyor ki Fizler Kur'an'ın başında ben Kur'an'ın gölgesine gelene kadar Kur'an'ın gölgesine sığınana kadar boş yaşadığımı anladım. Belli ki boş yaşamış. Boş yaşadığı bir dönem var mıymış? Varmış. Bu dönem ne zaman bitmiş? Kur'an'ın gölgesine gelip Kur'an'ı idrak etmeye başladığı zaman bu doğru ama sosyalist olduğu kanaatine biz katılmıyoruz birincisi bu ikincisi Seyyid Kutup'la ilgili diyorlar ki Seyyid Kutup İhvanül ile araştırdı doğru Hasan El Benna'nın da metodunu araştırdı doğru şahsını da araştırdı evet o da doğru ama geldi Mısır'a İhvanül Mislim'e katıldı daha sonra baktı ki Hasan El Benna'nın metodu pek de doğru değil biraz yumuşak Sert değil. Seyyid Kutup Hasan el Benna'yı ve İhvan el Müslimini terk etti. Yani 52'de 53'te Hasan el Benna'nın cemaatine giren Seyyid Kutup 55'lerde 56'larda bu cemaatten ayrıldı. Böyle de bir yanlış kanaat var. Biz buna da katılmıyoruz. Seyyid Kutup'un 1966'da şehadet şerbetini içtiği ana kadar İhvan el Müsliminden ve Hasan el Benna'dan ayrılmadığına kanaat ediyoruz. Neden buna kanaat ediyoruz değerli kardeşler? Çünkü Seyyid Kutup İslami Etütler isimli kitabında Hasan el adan da bahsediyor. İhvanül mislimindeki gençlerden de bahsediyor. Malumunuz İhvanül misliminden yaklaşık olarak 200 bin veya 300 bin kişi Mısır'ın çöllerinde zindana mahkum ediliyorlar. Allah'ın ecelerini kat kat versin inşallah. Şehit olanların şehadetini kabul eylesin. Bizleri de onlarla beraber şehadet şerbetini içen kullarından eylesin inşallah. Onlardan da bahsediyor. İslami Etikler isimli kitabında. Hem İhvan-ı bahsediyor hem de Hasan el-Benna'dan bahsediyor. Ve Seyir Kutup'un fizilerde dahil olmak üzere bütün kitaplarında Hasan el-Benna'dan bahsettiği tek yer İslami Etikler'dir. Fikirleri orada açık seçik bir şekilde beyan edilmiştir. İslami etütlerin bir özelliği daha değerli kardeşler. İslami etikler bizim Seyyid Kutub'un duyduğumuz sözleri var ya böyle. Bizi coşkuya getiren güzel sözler. Mesela bir örnek söyleyecek olursak fikir sahipleri birçok şeyi söyleyebilirler. Ancak bunun kabul görmesini istiyorlarsa kanlarıyla fikirlerini imzalamaları gerekir. Çok meşhur bir söz öyle değil mi? Seyyid Kutub deyince hemen aklımıza gelen sözlerden bir tanesi. İslami etütlerde geçiyor. O açıdan İslami etikler... Şunu söyleyebiliriz, Allah-u Alem, yoldaki işaretlerden sonra Seyyid Kutub'un önemli kitabıdır. Yani yoldaki işaretleri okursak, ondan sonra okumamız gereken kitap hangisidir? İslami Etiklerdir, mühim bir kitap. Bu da böyle. Yani ney? Seyyid Kutub, evet, İhvan-ül katıldı, Hasan el-Benay'ı da benimsiyor, öyle de bir tereddütü şüphesi yok. Biz öyle kanaat ediyoruz. Üçüncüsü, Seyyid Kutub, maalesef bizim Müslümanlarımız tarafından, Sadece fikir adamı olarak tanıtılıyor. Veya öyle tanınıyor. Yani taavuttan bahseden, şirkten bahseden, tevhitten bahseden, devletten bahseden, akaitten bahseden, fikirden bahseden ama hiçbir zaman ahlaktan, nefis terbiyesinden, gece namazından, tevbeden, zühden, dünyanın faniliğinden bahsetmeyen veya çok az bahseden bir alim olarak maalesef tanınıyor. Bunun da sebebi değerli kardeşler ben öyle zannediyorum ki Seyyid Kutub'un kitaplarını az okumaktan kaynaklanıyor. Biz Seyyid Kutub'un kitaplarını az okuduğumuz için Seyyid Kutub'un hayatına çok fazla eğilemediğimiz için veya Seyyid kutupla ilgili ciddi çalışmalarımız olmadığı için genelde Seyyid Kutub'un fikri yönünü işte tağut, şirk, tevhid, devlet, akaid vesaire meselelerle ilgili sözlerini duyduğumuzdan zannediyoruz ki Seyyid Kutub'un tek yönü budur. Oysa ki ben, kardeşiniz, şunu mübalağa saymayın. İddia ediyorum ki, Seyyid Kutup, en az bir İmam Gazali kadar nefis terbiyesini bilen büyük bir alimdir. En az İmam Gazali kadar. İmam gazali niye söylüyorum? Nefis terbiyesi hususunda çünkü İmam Gazali, zirveyi yakalayan bir alimdir. Allah kendisine rahmet eylesin inşallah. Seyyid Kutup da en az bu kadar vardır. Biz hep yoldaki işaretleri okursak, hep Fizilalde En'am suresinin girişini okursak, Tevbe suresinin tefsirini okursak değerli kardeşler, Seyyid Kutub'un bu yönünü göremeyiz. Seyyid Kutub'un bu yönünü görebilmemiz için Cihan Sulhu ve İslam'ı okumamız lazım. Ne okumamız lazım? Cihan Sulhu ve İslam. Bu kitabı okuduğumuzda anlayacağız ki Seyyid Kutup tam bir psikolog. Seyyid Kutup tam bir ruh doktoru. Seyyid Kutup İmam Gazali kadar olabilecek seviyeye gelmiş büyük bir alim. Allah kense rahmet eylesin inşallah. O açıdan üçüncü notumuz da nedir? Seyir kutubu Sakın sadece fikirle uğraşan Bir insan zannetmeyelim Böyle zannetmeyelim Dördüncüsü değerli kardeşler Seyit Kutup, Haricilik Diyebiliriz veya tekfircilik Diyebiliriz Allah-u Teala İslami olmayan Her türlü düşünceden bizi muhafaza eylesin inşallah Bu yöne de Kaymış bu yönü de Benimsemiş değildir Seyir Kutup ...tekfirci değildir. Seyyid Kutup harici değildir. Dayanağımız nedir değerli kardeşler? Seyyid Kutup'un kitaplarını okumamız... ...kitaplarını... ...araştırmamız... ...değerli kardeşler... ...bizi bu kanaate götürüyor. Bir. İkincisi... ...Muhammed Kutup... ...Allah kendisine razı olsun... ...Seyyid Kutup'un ufak kardeşi... ...1919 yılında dünyaya gelmiş hali hazırda halen daha yaşayan bir alimdir. Allah-u Teala ilminden istifade etmeyi bize nasip eylesin. Amin. Muhammed Kutup İslam Düşüncesi kitabını biliyorsunuz. Seyit Kutup'un. Şu anda bir ciltlik yayınlandı. Kalın. Eskiden üç cilt halinde yayınlanmıştı. İslam Düşüncesi kitabının ikinci cildinin ön sözünde Muhammed Kutup, Seyit Kutup'la ilgili yanlış düşüncelere cevap veriyor. Mesela Seyit Kutup ...asla tekbirci değildir diyor. Seyir kutup asla... ...bir insana sen kafirsin... ...dememiştir diyor. Seyir kutup düzenlere... ...sistemlere... ...fikirlere, yapılara... ...nizamlara muhatap. Onları muhatap almış... ...onlara konuşmuş, onlarla ilgilenmiştir. Şahıslarla ilgilenmemiştir. Seyir kutup... ...neyin küfür olduğunu, neyin iman olduğunu... ...neyin tevhid olduğunu... ...neyin şirk olduğunu beyan etmiş... Gerisini insanlara bırakmıştır. İnsanlar iman ve küfrü, tevhid ve şirki, cahiliyeyi ve İslam'ı okuduktan sonra isteyen kendini istediği yere oturtabilir. İsteyen ben küfürdeyim der imana döner. İsteyen der ki Allah'a hamdolsun ben zaten imandaymışım. Bu daha da benim imanımı arttırdı. Allah'a hamd eder. Dinleyenlere kalmışmış. Bu da önemlimiş. Yani tefsir yönü yok. Biz öyle inanıyoruz. Beş değerli kardeşler, Seyyid Kutup tasavvufa aşırı derecede karşıdır. Seyyid Kutup deyince aklınıza hemen gelen şeylerden bir tanesi nedir? Tasavvufa karşıdır. O yüzden e, bazı Müslümanlar Seyyid Kutup'un tefsirini okurken İhlas Suresinde Seyyid Kutup'un ifadelerinden öyle anlaşılıyor ki sanki vahdeti vücudu savunuyor. Vahdeti vücudu ne demek? Tasavvufta var olan, İslami olmayan bir inanç. Yani her şey Allah'tır. Varlığın birliği. Vahdet-i vücut bu demek. Bütün varlık birden oluşur. O bir de Allah'tır. Yani şu derneğin duvarları Allah'tır. Şu gördüğünüz halılar Allah'tır. Şu gördüğünüz pinapenler, camlar, floresanlar bunlar hepsi Allah'tır. Hangi anlamda Allah'tır? Allah-u Teala'nın kudretinin tecelli ettiği işte bir takım görüntülerdir vesaire. Mesela. Ama hepsinin sonuçta birleştiği nokta Allah'tır. Vahdet-i vücut bu demek. İslami olmayan bir düşünce. Yunan felsefesinden Müslümanlara gelmiş yanlış bir düşünce. Allah bizi muhafaza eylesin. Seyit Kutub'un İhlas Suresini okurken insanlar sanki Seyit Kutub bunu savunuyormuş gibi bir şey anlamışlar. Ve bundan dolayı Seyit Kutub'u topa tutmuşlar. Seyit Kutub tasavvufçudur. Vahdir vücudçudur diye. Değerli kardeşler Muhammed Kutub gene İslam düşüncesinin ikinci cildinin ön sözünde tekbirci değil dedikten sonra diyor ki Ondan önce veya sonra Seyyid Kutub asla vahdedi vücudçu değildir diyor. İnsaf sahibi insan ihtimalli sözleri kesin sözleri yorumlayan insandır. İnsaf sahibi insan ihtimalli sözleri kesin sözleri yorumlayan insandır. Şimdi ben burada konuşuyorum. Kesin söylediğim şeyler var. Bir de bazı söylediğim sözler var ki yorumlanabilir. Yani iki tarafa da çekilebilir. Siz insaf sahibiyseniz size layık olan, uygun olan nedir? Benim yorumlanabilir sözlerimi kesin sözlerine yorumlamaktır. Öyle anlamaktır. Seyyid Kutup fizyar Kur'an'da 16 cilt boyunca İhlas suresine gelene kadar Vahdet-i Vücuda tasavvufa eğer ok sallamışsa onlara değerli kardeşler taşlar atmışsa onları topa tutmuşsa onları eleştirmişse açık açık reddetmişse İhlas suresinde de ihtimalli bir takım sözler söylemişse bize layık olan nedir? İhlas suresini diğer sözlerine göre anlamak. Değil evet. mi ki Seyyid Kutup tasavvufa karşı? Evet. Değil mi ki Seyyid Kutup tasavvufu kabul etmiyor? Evet. Ve o zaman bunu da ona göre anlamalıyız dememiz lazım değerli kardeşler. Allah'a bu idrakı versin inşallah. Evet. İslam ve Kapitalizm Çatışması isimli kitabında Seyyid Kutup diyor ki <gülüyor> eğer İslam gelirse ilk önce yapacağı şey şeriat gelirse ilk önce yapacağı şey sarıklı ve cüppeli insanların sarıklarını başından çıkartır cüppelerini sırtlarından indirir onları fabrikaya gönderir. Yeter bu tembellik. Gidin bir çalışın. Siz namaz kılıyorsunuz diye zikir yapıyorsunuz diye biz size maaş bağlamak zorunda mıyız? Ne bu tembellik? Ne bu uyuşukluk? Kendinize bir takım isimler, bir takım yakıştırmalar yapmışsınız. Bir takım nesillerden geldiğinizi iddia ediyorsunuz. İnsanları sömürüyorsunuz. insanların parasını yiyorsunuz. Bu da kapitalizmin başka bir çeşididir diyor Seyyid Kutup. Ne kadar karşı olduğunu anlamamız için bu örneği veriyorum. Bu örnek bize yeter değerli arkadaşlar. Dolayısıyla özetleyelim. Seyyid Kutup sosyologdur, sosyalist değildir. Seyyid Kutup ihvan katılmıştır ve şehadetine kadar da o cemaatler kalmıştır. Seyyid Kutup sadece fikir adamı değil, aynı zamanda zikir adamıdır. Seyyid Kutup tekfirci değildir. Seyyid Kutup tasavvufa karşıdır. Vahdet-i vücutçu değildir. Bunlar önemli notlar değerli kardeşler. Bunları bilmemiz icap ediyor. Bunlar seyit kutupla ilgili bilgiler. Yoldaki işaretler değerli kardeşler. Şu gördüğünüz yoldaki işaretler. Buna şu ismi verebilirsiniz. Ben bu ismi veriyorum bu kitaba. Buna idam fermanı diyebilirsiniz. Bu bir insanın İdam fermanıdır. Mısır Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 40 yıl boyunca durmadan okuyan Allahu Teala'ya gönülden ibadet eden muttaki bir alimin idam fermanıdır. Bu kitabı yazdığı için 1965'te hemen tutuklanıyor. 1966'da daha bir sene geçmeden idam ediliyor. Ve o zamanlar idam fermanı yayınlandıktan sonra değerli kardeşler Şehit Kutu 29 Ağustos'ta şehit edildikten sonra Mısır'da ha bir insanda kokain bulunmuş, afyon bulunmuş, esrar bulunmuş, ha yoldaki işaretler bulunmuş. Aynı şey. O kadar ceza veriyorlar, bütün yoldaki işaretleri toplatıyorlar ve kimde bulurlarsa onu hapishanelere atıyorlar değerli kardeşler. Biraz önce bahsettiğimiz İhvan-ül 200 bin veya 300 bin kişisi üyesi Müslüman'ı boşu boşuna hadithanelere doldurulmadı. Niye dolduruldu? Bu idam fermanını yanlarında bulundurduklarından da var. Teala seyir tutup'a layık olmaya bize nasip değerli kardeşler. Yoldaki işaretleri yazıyor. Ve idam fermanı diye isim veriyoruz biz buna. Bir başka şey değerli kardeşler. Yoldaki işaretler 40 sene okumuş, akaidi oturmuş, hayatı kemale ermiş, ...tecrübeleri iyice oldunlaşmış... ...fizileri bitirmiş... ...artık... ...İslamiyet hususunda... ...uzmanlaşmış bir adamın... ...yazdığı bir kitaptır. Hem kendi hayatının... ...özetidir. Hem İslam inancının... ...özetidir. Hem... ...tevhidi düşünen Müslümanlarla... ...diğer insanlar arasındaki... ...diğer Müslümanlar arasındaki... ...ve diğer Müslüman olmayan... ...insanlar arasındaki... Temel farkları özet bir şekilde, mükemmel bir şekilde ortaya koyan bir kitaptır. Ben, mübalağa saymayın değerli kardeşler, iddia ediyorum yoldaki işaretler gibi bir kitap yoktur. Onun dengi, onun gibi, ona yakın bir kitap yoktur. Ha bazı kitaplar vardır yoldaki işaretlerden çok daha yücedir, yüksektir. Kendi alanında, kendi alanında daha yüksek kitaplar olabilir mi? Tabii ki olabilir. Muhakkak ki var. Ama yoldaki işaretlerin konusunu işleyip de yoldaki işaretlere yaklaşan bir kitap yoktur değerli kardeşler. Türkiye'de bir ara bir kitap yayınlanmış. Bazı Müslümanlar demişler ki bu kitap yoldaki işaretlerin Türkçesi. Hani yoldaki işaretler Arapça yazılmış ya. O kitap da Türkçe yazılınca Müslümanlar demişler ki bu kitap yoldaki işaretlerin Türkçesi. Bu bence bir insafsızlıktır. Yoldaki işaretlerin Türkçesinin olabilmesi için değerli kardeşler... O kitabı yazan kişinin de şehadet şerbetini içmesi lazım. İdam fermanı olabilmesi lazım. Ben kardeşiniz burada gönül rahatlığıyla bu idam fermanı diyebiliyor muyum? Siz bunu kabul ediyor musunuz? Evet. Bütün dünya bunu kabul ediyor mu? Evet. Bütün yeryüzü buna şahit oluyor mu? Evet. O zaman şehit, seyit kutubun bu eserine yakın bir eser henüz daha yazılmış değildir. Bundan sonra yazılır mı? Allah var Allah-u Teala muvaffak kılsın inşallah değerli kardeşler. Dolayısıyla bunları bilelim. Biz bir insanın idam edilmesine sebep olacak ve bir ara kokain kadar esrar kadar tehlikeli görülen ve toplatılan yanında bulunduğu için binlerce insanın kendisinden dolayı hapishanelere doldurulduğu bir kitabı okuyoruz. Böyle bir kitap okuyoruz. O açıdan zihnimizi zinde tutmaya çalışalım Neyi okuduğumuzu anlamaya çalışalım. Bunun üzerinde yoğunlaşmaya çalışalım. İnşallah Allahu Teala bizi muvaffak kılsın. Amin. Değerli kardeşler, <gülüyor> Seyyid Kutup belli. Yoldaki işaretler belli. Biz Seyyid Kutup'un yazmış olduğu yoldaki işaretleri nasıl okuyacağız? Nasıl ders göreceğiz? Değerli kardeşler, 220 sayfadan oluşan bu kitabı biz şöyle ders göreceğiz. Yoldaki işaretler başlıklar altında konuları incelemiş. Yoldaki işaretler eşsiz bir Kur'an nesli, Kur'an metodunun tabiatı, Allah yolunda cihat, kainat dini, kainat kanunlarına uygun din, la ilahe illallah hayat metodudur. Vesaire vesaire. Bunları değerli kardeşler ben başlığını söyleyeceğim. Başlığın altında neler geçiyor bunları size izah etmeye çalışacağım. Önümüzdeki özet de inşallah her birinizin eline geçecektir. Özette de sadece bu var. Ne var? Başlıklar ve başlıkların altındaki ana konular. Yoksa ki özette kitabın kendisi yoktur. Özetteki herhangi bir ifadesi kitabın ifadesiymiş gibi aktarmanız hem uygun olmaz hem de caiz olmaz. Çünkü bu bir özettir. Yani tabir caizse nasıl derler? Mesela broşür mü diyorlar? Katalog mu diyor. Ürün. Ürün tanıtıyor. Yani. Seyit Kutub'un kitabını tanıtmaya yönelik bir özet. O açıdan o şekilde bakın. Eğer Seyit Kutub'un kitabından zevk almak istiyorsanız yapmanız gereken bizzat fizyel şeyi, yoldaki işaretleri okumaktır. Bundan sadece ürünleri tanırsınız. Hangi konu nerede geçiyor? Bunu bilebilirsiniz. Bu. Bir de şunu da söylemeden geçmeyeyim değerli kardeşler. Ben son zamanlarda, yani belki iki aya kadar, belki üç aya kadar e, bu kanaate sahip değildim, Şu anda bu kanata sahibim. Söyleyeceğim kanata bir kitabın içerdiği malumat çok mühim değildir. Bir kitaptaki yığınlarca bilgi mühim değildir. En mühimi o değildir. En mühimi nedir? O kitabı bitirdikten sonra kalbimizde duyduğumuz histir. O kitabı bitirdikten sonra sahip olduğumuz şuurdur. Önemli olan odır. Zindan hatıralarını biliyorsunuz. Biz zindan hatıralarını okuduk. Ne anladık zindan hatıralarından? Okuyanlar bilir, okumayanlar da okusunlar tavsiye ederim. Şunu anladık. Şunu anladık. Buna bir şey yapar mısınız? Bu. Evet değerli kardeşler konumuza devam edelim inşallah. Biz okuduk zindan hatıralarını. Zindan hatıralarını bitirdikten sonra bizim içinde şöyle bir duygu meydana gelir. Vay be! Müslümanlara ne kadar zulüm yapılmış. Vay be! Ne kadar da Müslümanlar dayanıklıymış. Ne kadar da zindanda çürüyen Müslüman varmış. Ve sırf Müslümanım dediği için ne kadar zulme maruz kalan insan onlara ne kadar zulmeden insan varmış. Ve... O kitabı bitirdikten sonra kalbimizde mazlumlara karşı aşırı bir sevgi ve yakınlık, zalimlere karşı da aşırı bir nefret ve kin doğar. Bu doldu mu? Biz zindan hatıralarını bitirdikten sonra mazlumlara karşı kalbimizde sevgi uyandı mı? Uyandı. Zalimlere karşı kalbimizde kin ve nefret doğdu mu? Doldu. Mesele bitmiştir. Biz yoldaki biz zindan hatıralarını anlamışız. Biz zindan hatıralarını okumuşuz demektir. Yoksa Acaba Zeynep Gazali'ye işkence eden adamların adları nelerdi? Hangi hücrelerde işkence ettiler? Bu olay kaç yılında gerçekleşti? Kaç sene zindanda kaldı? Kaç yılında girdi, kaç yılında çıktı? Kaç yaşındaydı girerken? Çıkarken kaç yaşındaydı? Bunlar faydasız detaylardır, faydasız ayrıntılardır. Hiç kimse fayda vermez. Mühimde değildir. Zindan hatıraları okuduktan sonra aklınızda kalsa bile 10 gün sonra unutacağınız şeyler. O yüzden önemli olan zindan hatıralarındaki bu malumatlar değil ya, bize verdiği hisdir. Yoldaki işaretlere gelecek olursak değerli kardeşler, yoldaki işaretler Allah'a iman, peygamberlere iman, meleklere iman, ahiret gününe iman, kaza ve kadere iman, öldükten sonra dirilme iman meselelerini ayrıntılarıyla beraber, tafsilatıyla beraber anlatan bir kitap değil. Yoğun bir malumat yok. Yoğun bir malumat yok. Zaten önemli olan da bu değil. Yoldaki işaretlerin vermek istediği de bu değil. O açıdan diyorum ya, bunu işleyen başka kitaplar bu kitaptan daha üstün olabilir. Ama bu kitap bunları işlemiyor. Ya insana bir ruh veriyor. İnsan yoldaki işaretleri okuduktan sonra iki tane duyguya sahip oluyor. Allah'a hamd olsun. Ben Müslümanım. Allah'a hamd olsun. Seyyid Kutub'un yolunda gidiyorum. Allah'a hamd olsun. Bu şerefi bana verdiği için... ...bu kitabı okumayı bana nasip ettiği için... ...böyle tertemiz bir şeriatı... ...tertemiz bir akiliği ...tertemiz bir imanı... ...semadan Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla... ...Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderen... ...ve bizi bununla müşerrek kılan Allah'a hamdolsun. Birinci duygu bu. İkinci duygu... kafirlere karşı kin, nefret... ...Avrupa'dan tiksinle... ...Avrupa hayatının ne kadar iğrenç olduğunu... ...ne kadar medeni de deseler... ...ne kadar ilkel olduğunu, çağ dışı olduğunu... ...onların ne kadar gerici de yobaz olduğunu... ...örümce kafalı olduğunu anlıyoruz. Ve böyle... ...gururlanıyoruz. Avrupa'da neymiş ya? Biz gözümüzü o kadar büyütmüşüz ama... ...beş para etmezmiş. Hiçbir kıymeti yokmuş. Allah katında hiçbir değeri yokmuş. Bunu hissediyorsunuz. Okudunuz yoldaki işaretleri. Müslümanlara sevdiniz. Allah'a hamd ettiniz. Kafilerden nefret ettiniz... Kiminiz artık Oldu mu bu iki duygu? Oldu. Mesele bitmiştir. Siz yoldaki işaretleri okudunuz ve anladınız. Ama bu duyguyu almadıysanız istediğiniz kadar malumat sahibi olun. Bu bir şey ifade etmez değerli kardeşler. Bu benim şahsi kanaatim. Allah'a o bizi muvaffak kalısı. Şimdi değerli kardeşler inşallah bu kısa notları kısa diyorum. Çünkü gerçekten her bir notun üzerinde duracak olursak saatlerimizi alır. Kısa ama önemli notlar Bunları inşallah Seyyid Kutup'la ilgili ve yoldaki işaretlerle ilgili bu notları söyledikten sonra kitabımıza geçebiliriz. Birinci başlığımız, değerli kardeşler yoldaki işaretlerdeki birinci başlığımız, yoldaki işaretler. Başlık ne? Yoldaki işaretler. Başlığı böyle atmış. Yoldaki işaretlerde Seyyid Kutup neyden bahsediyor? İlk kurduğu cümle, Teqiful beşeriyyetü yu'ma ala haffetil haviye. Bugün, insanlık korkunç bir uçurumun kenarında durmaktadır. Bunu ne zaman yazmış değerli kardeşler? 1965. 1965 yılı değerli kardeşler Avrupa'nın bugün de olduğu gibi zirvede olduğu, herkesin Avrupa'ya ağzından salyalar akarak baktığı, herkesin Avrupa'ya hayran olduğu, Avrupa'yı ilahlaştırdığı teknolojiye, bilimsel gelişmelere, sanayi kalkınmasına insanların hayran hayran baktığı bir dönemde insanlığın İslam'ı, Kur'an'ı, şeriatı, dini, akideyi, geleneklerini, göreneklerini, örfünü, adetini çöpe atıp Avrupa'ya hayran olduğu bir dönemde Mısır'da bir adam ayağa kalkıyor. Diyor ki, bugün insanlık korkunç bir uçurumun eşiğine gelmiş orada duruyor. Biz zannediyoruz ki insanlık zirveye çıkmış, hayran hayran onlara bakıyoruz. Seyyid Kutu diyor ki öyle zannetmeyin. ...bugün insanlık korkunç bir uçurumun kenarında durmaktadır. Korkunç bir uçurumun kenarında beklemektedir. Sakın zannetmeyin ki bu uçurumun kenarında beklemesi maddi alandaki iflasından dolayıdır. Hayır böyle değildir. Burada iflas manevi alemdeki kıymetler dünyasındaki iflastır. Avrupa bugün ruh aleminde, mana aleminde kıymetler aleminde çökmüştür. Seyyid Kutup Alimran suresinin tefsirinde diyor ki, bugün bahtsız beşeriyet, çileli, dertli, zavallı beşeriyet, korkunç bir boşluk yaşamaktadır. Ve bu boşluğu yaşamaya mahkum edilmiştir. Nedir o boşluk? Sayıyor. Bahtsızlık, nefsi tereddütler, psikolojik rahatsızlıklar, buhranlar, intiharlar, asabi bozukluklar, akıl hastanelerine düşmeler, alkole müptela olmalar, eroyine, kokaine müptela olmalar, öldürmeler, cinayetler, hayattan bıkmalar, hayatına son vermeler vesaire. Bugün beşeriyet sahip olmuş olduğu aşırı derecedeki bilimsel ilerlemelere rağmen maalesef iflasın eşiğine gelmiştir. Değerli kardeşler 29 yaşına gelip Türkiye'de benim artık tadını merak ettiğim hiçbir zevk kalmadı diyen binlerce insan var. 29 yaşına gelmiş diyor ki artık hayatta tadını merak ettiğim hiçbir zevk kalmadı. Zina evet. içki evet. Dünyayı dolaşmak evet. Ne istiyorsunuz? Merak ettiğiniz ne var? Hepsini tattım ben Hayatının bir anlamı kalmamış Ne kalmış geriye tatmadığı Ölüm Ondan sonra bazı psikopatlar Ruh hastaları değerli kardeşler Eline kağıdı kalemi alıyor Bileğini kesiyor Bir yandan da yazıyor şu anda yavaş yavaş Vücudum soğumaya başladı Ölümün sıcaklığını Veya soğukluğunu ensemde hissediyorum Ölüyorum Şöyle duygular yaşıyorum Psikopat kafayı yemiş Geberip gidiyor değerli kardeşler. Allah muhafaza etsin. Şimdi hayatının bir dayanağı yok. İleriki konularda bunlar daha geniş. Göreceğiz inşallah. Bu anlamda Avrupa iflas etmiştir. Amerika'da biliyor musunuz? 14 yaşındaki bir genç kız hala daha bekaretini koruyorsa... ...ailesi onu alıp psikoloğa götürüyor. Diyorlar ki bizim kızımız erkeklere karşı niye soğuk? Niye hala bekaretini koruyor? Niye hala bir erkekle yatmamış? Niye hala böyle... Avare avare dolaşıyor. Psikoloğa götürüyorlar. Amerika'dan. Amerika neresi? Bütün dünyanın lideri öyle değil mi? Yani sanayi açısından, efendim, üretim açısından, teknoloji açısından, bilimsel ilerlemeler açısından zirve. Ama ahlak açısından, insanlık açısından dibe vurmuş. iflas etmiş. Peki ey üstad, ey seyid kutu. Allah sana rahmet etsin. Biz anlıyoruz. Senin ifadelerinden anlıyoruz ki Avrupa iflas etti bilimsel anlamda değil teknolojik anlamda değil fakat Avrupa maneviyat anlamında kıymetler dünyasında değerler aleminde iflas etti bunu anlıyoruz ne yapmamız lazım bize çare ver bize bir reçete ver uygulayalım ve kurtulalım Seyyid tutup veriyor iki şey yapmak lazım diyor. bir akide iki metot bir ney akide yani Allahu Teala'nın Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla semadan arza Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gönderdiği şekliyle gönderdiği ilk günkü gibi aynı tazelik, aynı canlılık, aynı ciddiyet, aynı azametle akide. Müslümanı seven, kafirden nefret eden bir akide. Şeriata sımsıkı sarılan, şeriatın dışındaki bütün düzenleri reddeden, kabul etmeyen bir akide. Allah'a bağlı, Allah'a kul, Allah'ın dışındaki bütün kulları reddeden bir akide. Kullara kulluktan kurtulup, Allah'a kulluğa çıkan, dinlerin zulmünden kurtulup, İslam'ın adaletine çıkan, dünyanın darlığından kurtulup, dünya ve ahiretin genişliğine çıkan bir akide. Bu akide lazım. Bir. İki, metot lazım. Akide var. Ali'de Akide var, Veli'de var, Hasan'da var, Fiskin'de var ama bu arkadaşlar her birisi işten eve, evde işe gidip geliyorlar. Herhangi bir İslami çalışmaları yok. Herkes kendi yerinde uyuyor, oturuyor, yiyor, içiyor. Dünyalık meşgalelerine devam ediyor. Ama Akide var. Ne faydası var değerli kardeşler? Hiçbir faydası yok. Ne olması lazım? Metot. Metottan maksat nedir? Üç Metottan maksat üç şeydir. Davet, yani tebliğ, hicret ve cihad. Metot neymiş? Tebliğ, hicret ve cihad. Var mı akidemiz sağlam? Var. Biraz önce tarih ettiğimiz şekilde bir ateide sahip miyiz? Elhamdülillahirrahmanirrahim sahibiz. Güzel. Bunu ne yapmamız lazım? Biz sahip olduğumuz gibi sahip olmayan insanlara iletmemiz lazım. Sahip olmayan insanlara bunu aktarmamız lazım. Tebliğ etmemiz lazım. Bunun adı tebliğ. İki, bu akaidi biz ve tebliğ ettiğimiz insanlar yaşayamayacak bir hale gelince, yaşamakta zorluk çekince hicret yapmamız lazım. Üç, eğer önümüze demir bir duvar örürler de ...dinimizi yaşamaya... ...dinimizi yaşamaya... ...bizi serbest bırakmazlarsa... ...bizi kendi küfürlerine zorlarlarsa... ...Allah'a isyan etmeye bizi mecbur ederlerse... ...bizim mukaddesatlarımızı çiğnerlerse... ...evimizde yatak odamıza girip... ...hanımımızı paylaşma... ...terbiyesizliğinde... ...ve cüretkarlığında ve ukalalığında... ...bulunacak kadar haddi aşarlarsa... Üçüncüsü nedir değerli kardeşler? Cihattır. Cihattır. Bunu yapmak isteyen insanlara hadlerini bildirmektir. İnsanlarla Allah arasına girmek isteyen, insanların mukaddesatını çiğnemek isteyen, insanların bembeyaz leceklerini, tertemiz perdelerini lekelemek isteyen zihniyetlere haddini bildirmektir. Kafalarını ezmektir. Bunun adı nedir? Cihattır. Gelecek değerli kardeşler. Dolayısıyla bize ne lazımmış? Bir... Akide 2. Bu akideyi yaşayabileceğiniz bir metot. Yani tebliğ, yani hicret, yani cihat. Güzel. İkisi de var. Metot var, akaid de var. Ama bir şey eksik. Gene bu metodu herkes kendi kendine yaşasın. Ben komşuma söyleyeyim, sen akrabana söyle. Ama bir cemiyet olmasın. Bir cemaat olmasın. Bir teşkilat olmasın. Müslümanlar beraber olmasın. Oldu mu değerli kardeşlerim? Olma. Ya bu akide ve metodun Allah'tan başkasına ibadet etmeyi reddeden bir cemaat içerisinde temsil edilmesi gerekir. Böyle bir cemaat olacak. O cemaat hem akideyi temsil edecek hem de metodu temsil edecek. Hem Allah'ın şeriatını kabul edecek hem de tebliğ, hicret ve cihattan müteşekkil olan bu metodu tatbik edecek. Seyyid Kutuk diyor ki bir kitabında Allah'a yemin olsun ki Binlerce konferans, milyonlarca vaaz, yüzlerce kitap, milyonlarca dergi, gazete, broşür asla İslam'ın yaşandığı ve hakim olduğu ufak bir mahalle kadar etkili olamaz. İki tane tercihimiz var. İslam'ın yaşandığı 500 kişilik, 100 kişilik, 50 kişilik bir mahalle mi yoksa? İslam'ın yaşanmayıp da edebiyatta kaldığı milyonlarca dergi, konferans, sohbet ve azm. Hangisi? İslam'ın yaşandığı bir mahalle. Çünkü o mahalleye bakan İslam'ı, akaidi, şeriatı, ahlakı, dürüstlüğü, nezaketi, nezaheti, temizliği müşahede edebilecektir. Ama kitaplarda bak da gör de amel et değerli kardeşler. Türkiye'de ben öyle kanaat ediyorum ki sadece yazarlar bir araya gelse yazarlar. Sadece yazarlar bir araya gelse Türkiye'de çok ciddi şeyler olur. Bu sözümle asla belli bir yazarı kastetmiyorum. Allah belli şahıslar hakkında konuşmaktan bizi muhafaza eylesin. Gıybettir, delikodudur değerli kardeşler. Ama genel bir dertten, sıkıntıdan bahsediyorum. Yazarlar bir araya gelse neler olur? Yazarlar okurlarıyla beraber bir araya gelse değerli kardeşler, i'lel-i olur, Allah'ın dini yeryüzüne hakim. Allah'tan bu şuradan bizi yoksun, kılmasın inşallah. Dolayısıyla yoldaki işaretlerin birinci başlığı olan yoldaki işaretler konusunda ne öğrenmiş oluyoruz? Bir, batı iflas etmiş, artık insanlığa önder olamayacak hale düşmüş, bataklığa saplanmış, dibe vurmuş, mahvolmuş gitmiş. Doğru. Bu bilimsel ve teknolojik açıdan değil ya ahlak ve kıymetler dünyasındaki iflasından dolayıdır. Evet. Peki çare bir, Akide. iki akideyi uygulamak için metot ki tebliğ, hicret, cihat. Üç, akide ve metodun kendisinde uygulandığı, hayata geçirildiği, hakim olduğu bir İslam cemaati, bir İslam mahallesi, bir İslam devleti, bir İslam grubu değerli kardeşler. Allah'a bunu idrak etmeyi bize nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşler, hem yeni başladığımız için... Hem de konu biraz basit olduğu için ikinci konuyla işleyelim inşallah ondan sonra bir teneffüs vereceğiz. İkinci konu değerli kardeşler eşsiz bir Kur'an nesli. Değerli kardeşler şunu unutmayın. Not olarak aklınıza yazın. bir şu anda burada bu dernekte İslam'dan bahsediyorsak, Kur'an'dan bahsediyorsak, ben sizinle bir takım şeyler paylaşıyorsam ve siz dinliyorsanız, ve yeryüzünün çeşitli muhtelif bölgelerinde Müslümanlar İslami dertlerle dertleniyorlarsa biz bunu evvela Hasan el-Benna'ya daha sonra Hasan el-Benna'nın cemaati olan İhvan-ül ve cemaati olan İhvan-ül Müslümin'deki Seyyid Kutub'a, Muhammed Kutub'a, Abdülkadir Udeh'e Abdullah Azlama borçluyuz değerli kardeşlerim. Biz onlara borçluyuz. Biz onların öğrencisiyiz. Onların ürünüyüz. Onlar olmasaydı biz olmazdık değerli kardeşler. Onlar vardı. Allah onları var etti. Takdir buyurdu. Allah'a hamdolsun biz de olduk. Ya şimdi ne olurduk? Ya ılımlı Müslüman. Ya hiç Müslüman. Veya partici bir Müslüman. Veya sapık bir Müslüman. Veya bilardo oynayan, internete giden, sokakta avare avare dolaşan ama kendine Müslüman diyen bir insan. Veya bir önce Seyit Kudub'un İslam <gülüyor> takdiri tartışmasında eleştirdiği şekilde başında sarık... Sırtında cübbe ama İslam'dan bir haber bir Müslüman olurduk. Allah muhafazaysa. Onların bizim üzerimize çok hakları var değerli kardeşler. O üzerimize çok hakkı olan insanlar var ya. Seyit Kutup, Muhammed Kutup, Abdullah Azam, Abdülkadir Ude, Hasan El Benna. Kendi elemanlarını terbiye ederken, eğitirken, onları İslamı anlatırken ilk kullandıkları birinci malzeme nedir biliyor musunuz değerli kardeşler? Sahabi i kiramdır. teala anhum ecma'in. Malzeme derken yanlış anlaşılmasın. Haşa sahabe kiramı küçümseyici gibi değil. Haşa. Yani kullandıkları metot diye. İnsanlara götürdükleri ilk şey neymiş? Sahabiler. O sahabiler nasıl İslam'ı yaşadılar ve yaşadıkları İslam'ı nasıl hakim kıldılar? Biz de öyle kılabiliriz. Başka türlü kılamayız. Onlar nasıl düzeldiler? Kendilerini ıslah ettiler. Biz de öyle ıslah edebiliriz. Başka türlü ıslah edemeyiz. İnancına sahip oldukları için ilk önce sahabelerden bahsediyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadis şeklinde buyuruyor ki bu ümmetin başı ne ile düzelmişse ümmetin sonu da onunla düzelir. Ümmetin başı ne ile düzeldi? Resulullah Sallallahu Aleyhisselatü Vesselam'ın pak sünneti Allahu Teala'nın tertemiz şeriatı Kur'an-ı Kerim ile Biz de ancak onunla düzelir. Hep bunu Seyyid Kutup ve arkadaşları hep anlatıyorlar. İşte burada da yoldaki şeritleri söyler söylemez hemen arkasından getirdiği başlık nedir değerli kardeşler? Eşsiz bir Kur'an Getirdiği başlık bu. Eşsiz bir Kur'an nesli. Ve Seyyid diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşayan sahabelerden sonra, asr-ı saadetten sonra onlar gibi yaşayan onlar gibi İslam'a sarılan bir cemaat bir grup bir nesil meydana gelmemiştir. Şimdi yakında böyle bir şey olmamıştır. Bundan sonra olur mu? Allah-u Alem. Evet olmamıştır ama Allahu Teala bazen sahabi gibi yaşayan insanları yeryüzünün doğusuna batısına yerleştirmiş, serpiştirmiş ve İslam'ın her zamanda, her mekanda yaşanabilecek bir din olduğunu ispat edercesine bu şahısları belli yerlere yerleştirmiştir. Sahabe nesli gibi bir nesil meydana gelmemiş ama o nesilden birkaç insan gibi birileri meydana gelmiş mi? Evet gelmiş. Böyle bir şeyler olmuş. Ben değerli kardeşler, kardeşiniz, Seyyid Kutub'un sahabi gibi yaşayan ve Allah-u Teala'nın yeryüzünün doğasına serpiştirdiği insanlardan birisi olduğuna inanıyorum. Bütün kalbimle buna inanıyorum. Hasan el da böyle olduğuna inanıyorum. Abdullah Azlam'ın da böyle olduğuna inanıyorum. Sahabelerin yaşadığı gibi İslam yaşanır mı? Evet yaşanır. Onlar gibi Allah'a insan itaat eder, kulluk eder, ubudiyette bulunur. Boyun büker mi? Evet büker. Sahabiler gibi canını, malını, mülkünü, her şeyini Allah yoluna verebilir mi? Evet verebilir. Delilin ne? Delilin Seyyid Kutup. Delilin ne? Delilin Muhammed Kutup. Delilin ney? Hasenet Benna, Abdülkadir Udeh. Sahabe gibi yaşamışlar değerli kardeşler. Allah onlardan razı olsun. O sahabiler değerli kardeşler Seyyid Kutup diyor ki o sahabilerle bizim aramızdaki fark 3 şeydir. Sakın bu farkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsı zannetmeyin. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek şahsı hayattaydı. Ve Müslümanlar onlardan etkilenerek, Resulullah aleyhisselatü şahsından etkilenerek İslam'a bu kadar sıkı sarıldılar. Hayır böyle zannetmeyin. Böyle değil. Öyle olsaydı Resulullah aleyhisselatü ve vefat ettiği zaman dava biterdi. Ama Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Ömer bin Abdüaziz... Kulefay Raşid'in bu İslam'ı aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği gibi yaşamışlar. Demek ki mesele Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın şahsı değil. Ya mesele Kur'an ve sünnettir. Yani Kur'an-ı Kerim var mı aramızda? Var. Sünnet-i e aynı patlığıyla, temizliğiyle aramızda duruyor mu? Duruyor. Mesele bitmiştir. Üç tane neden sayıyor Seyyid Kutup, Sahabilerle bizim aramızda ne fark var? Üç tane neden sayıyor? Diyor ki bir, Sahabe-i kiram Kur'an'la muhatap olurken, Kur'an'la direkt muhatap oluyorlardı. Arada bir aracı yoktu. Kur'an'ı yorumlayan bir şeyler yoktu. Bilim adamları, filozoflar, gazeteciler, kelamcılar, mantıkçılar, şarkıyatçılar, oryantalistler falanlar filanlar yoktu. Nasıl muhatap oluyorlardı Kur'an-ı Kerim'e? Direkt muhatap oluyorlardı. Vahi indiği gibi onu tap alıyorlar. Şimdi biz değerli kardeşler, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için şarkıyatçıların, müsteşriklerin, oryantalistlerin, gazetelerdeki Müslüman olmayan köşe yazarlarının açıklamalarıyla Kur'an-ı anlamaya çalışıyoruz. Allah muhafaza eylesin inşallah. Seyir Kutup Kur'an'da edebi taçhirde diyor ki, annemle beraber Kur'an'ı dinlemeye gittiğimizde Araplar ya kendileri, küçük yaşta olsa Kur'an-ı Kerim'i anlıyorlar. Yani illa arap öğrenmeleri gerekmiyor. Zaten ana dilleri. Gittiğimizde diyor annemle beraber tarih namazlarına Kur'an-ı Kerim'i dinlediğimde 8-9 yaşındayken müthiş bir duyguya kapılırdım. Duygulanırdım. Ağlamak isterdim. Kur'an-ı Kerim'de örnekler zikredildiğinde faiz yiyenlerin örneği işte karınlarına ateş dolduran insanlar gibidir. İşte Allah-u Teala'nın kullarına zulmedenlerin örneği, malının zekatını vermeyenlerin örneği zikredildiği zaman ben bir coşkuya kapılırdım diyor. Yaşım büyüdü üniversiteye gittim, tefsir derslerine katıldım, kelam tartışmalarına girdim, okuduğum Kur'an'dan hiçbir zevk alamasam. O zaman şöyle düşündüm. Demek ki küçüklerin Kur'an'ı başka, büyüklerin Kur'an'ı başka. Küçükken insan Kur'an'dan demek ki zevk alabiliyormuş ama büyüyünce alamıyormuş. Öyle anladım diyor. Sonra bir gün kendi kendime karar verdim. Ben hiçbir kelam, hiçbir felsefe, hiçbir mantık, hiçbir profesörün yaptığı açıklama bu şeyleri hiç düşünmeden bunların hepsini elimin tersine itip küçüklüğümde nasıl sadece Kur'an-ı Kerim'i okuyordun? Aynısını alıp okumaya karar verdim diyor. <gülüyor> Ve aldım okudum. <gülüyor> Bütün kafamdaki açılamaları silerek diyor. Okudum Kur'an-ı Kerim'in gözünden yaşlar boşandı. O Kur'an 7 yaşındayken okudum Kur'an aynısıydı diyor. 9 yaşındayken okudum Kur'an aynısı ölümdeydi diyor. Anladım ki Kur'an'ı anlatma adı altında Kur'an'ı gizlemişler Anlayamıyoruz. Haşa değerli kardeşler, haşa, sünme haşa, kesinlikle tefsire söz söylemiyoruz. Haşa, Allah maalesef böyle bir şey olabilir mi yani? Veya tefsir kitaplarına, büyük müfessirlere, haşa, haddimize değil. Ya kelamla, Avrupalıların açıklamalarıyla, din düşmanı, oryantalistlerle İslam'ı anlamaya çalışıyoruz. Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz. Falan batılı yazar Hazreti Muhammed hakkında şöyle söyledi. O demek ki Hazreti Muhammed'in çok büyük bir adammış. Nereden biliyorsun büyük bir adam olduğunu? Çünkü Dostoyevski böyle söyledi. Dostoyevski akıllı olsaydı birazcık akıllı olsaydı iman ederdi. Hristiyan kalmazdı. Müslüman olurdu. Cenneti hak ederdi. Dostoyevski kendisine baksın. Ben Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üstünlüğünü, yüceliğini haşa Dostoyevski ile ölçüce kadar düşemem. Dostoyevski kendisine baksın. Veya başka batılı yazarlarla. Bu beni değinmek istediğim. Kur'an-ı Kerim'de direkt muhatap olma ya da bunların iğrenç açıklamalarıyla Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışmaya ne kadar ters bir şey. İki, ikinci fat değerli kardeşler. Onlar Kur'an-ı Kerim'i amel etmek için okuyorlardı. Kültürel birikimlerini artırmak için değil. Bak benim bu kadar ayet ezberim var. Senin ne kadar var? Ben buradaki meali biliyorum. Ben şu kadar meali okudum. Benim şu kadar bilgim var. Senin nereden bilgin var? Sen o ayeti söylüyorsun ama bir de şöyle bir ayet var. Çarpıştırıyoruz ayet-i Allah Resulü Aleyhisselatü bir gün odasından dışarıya çıkıyor. Bakıyor ki Müslümanlar Kur'an-ı Kerim ayetlerini çarpıştırarak tartışıyorlar. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam mübarek yüzü kıpkırmızı kesiliyor ve diyor ki Nefsimi eline tutan Allah'a yemin ederim ki Allah sizi bunun için göndermedi. Allah kitabını birbirine çakıştırarsınız diye indirmedi. Amel edesiniz ki? Amel edin Kur'an-ı Birbirine çakıştırılır. Dilimizin elinde sigara. Bu sahneleri yaşadık değerli kardeşler. Maalesef İslam'ı hareketin içerisinde bu sahneleri yaşadık. Elinde sigara. Uzanmış beyefendi bir, bir eliyle de Kur'an-ı karıştırıyor. Ya o ayeti bulacaktım ama nerede O ilahi kelam. Allah-u Teala'nın gökyüzünden yeryüzüne gönderdiği Cebrail Aleyhisselam'ın Muhammed Sallallahu Aleyhisselam getirdiği ilahi kelam. Türkçe dil bilgisini karıştırmıyorsun. Fen kitabını karıştırmıyorsun. Bir zahmet biraz adat, biraz saygı Allah hızası için. Çok önemli bir şey. Amel etmek için okuyorlar. Abdullah bin Mesih o açıdan diyor ki Allah'a yemin olsun ki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde 10 ayetle amel etmeden diğer bir 10 ayete geçmezdik. Amel ederdik, öyle geçerdik. 10 ayetle amel ederdik, diğer 10 ayete geçerdik. Ezberlerdik, diğer 10 ayete geçerdik. Ben kardeşimizin bir itirafıdır değerli kardeşler. Kıyamet gününde benim lehime şahit olurum inşallah. Ben bazı hadisleri belki 10 yıldır ezberlemişim, 10 yıldır öğrencilere anlatıyorum, 10 yıldır hadis bütün lafızlarıyla Arapçası ile aklımda. Bugün açıyorum hadisi okuyorum. Diyorum ki kendime açık yürekli ol, samimi ol, içten davran. Sen bu hadise amel ediyor musun? Evet Çok açık. Hiç kıvırmaya, teybil etmeye gerek yok. Değerli kardeşler, elimizi vicdanımıza koyalım. Biz Kur'an-ı Kerim okurken üstümüze alınıyor muyuz? Bu Kur'an bize söylüyor. Ali'ye söylüyor. Veli'ye söylüyor. Ahmed'e, Mehmet'e söylüyor. Başkasına söylemiyor. Kur'an-ı Kerim başkalarına inmemiş. Biz hep zannediyoruz ki Kur'an-ı Kerim sokaktaki insanlara inmiş. Ya bize inmiş. Bizim sorumluluğumuz daha çok. Bizim mükellefiyetimiz daha ağır. Bunu bir alınalım lütfen ya. Bir üstümüze alınalım ya. Kur'an-ı Kerim bizden bahsediyor. Bunu hissettiğimiz zaman değerli kardeşler, imanın lezzetini kalbimizde tadacağımıza inanıyorum. Bütün kalbimle buna inanıyorum. Ölümü düşünün. Bizim eşimiz ölüyor, dostumuz ölüyor, akrabamız ölüyor. Hep yorum yapıyoruz. Öldü ama trafik kazası. Öldü ama kalp krizi. Öldü ama iş kazası. Öldü ama zaten yaşlıydı. Yani kendi üstümüze bir türlü alınmıyoruz. Şunu bir türlü, bir türlü söyleyemiyoruz. Ya ben de öleceğim. Bu adam öldü, bu adam benden daha gençti. Veya yaşlıydı, benim ölmeyeceğim anlamına gelmez. İbret alamıyoruz. Kur'an-ı okuyoruz, okuyoruz, hatimler indiriyoruz ama hiçbir zaman bunu amele dökmek için değil, güzel konuşmak için, sohbetimizde bir malzeme olarak kullanmak için, arkadaşlarla konuşurken benim de şu kadar ayet bilgim var demek için. Allah ona bizim muhafaza etsin. sahabe bunun için okumuyorlardı ve dolayısıyla değerli kardeşler, onlar bizden farklıydı sahabe kiram döneminde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman eden bir sahabi onunla beraber cihada katılıyor. Dönüyorlar. Sahabi evine gidiyor. Resulullah aleyhisselatü ona ganimetten payını gönderiyor. Ganimetten payını görünce bu nedir diyor. Götüren sahabi diyor ki senin ganimetten payındır. Alıyor o malı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Diyor ki Allah Resulü bu nedir? Allah Resulü buyuruyor ki bu senin garibetteki payındır. Diyor ki ey Allah Resulü. Allah'a yemin olsun ben bunun için sana iman etmedim. Ben anda bir ok giyip şehit olmak için iman ettim. Benim buna ihtiyacım yok. Bir sonraki savaşta Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şehitler arasında dolaşırken burası ok yemiş şehit olmuş birisini görüyor. Diyor ki bu o mu? Diyorlar ki o. Diyor ki o Allah'a karşı samimi davrandı. Allah da samimiyetini kabul buyurdu. Allah sevmiyorsa bize nasıl gelirsin değerli kardeşler. Ne iman etimizi bilerek bir Kur'an-ı Kerim okuyalım. Vallahi allah Teala ile konuştuğumuzu hissedeceğiz. Ama biz üstümüze alınmadığımız için ben zannediyorum ki benden bahsetmiyoruz öbür abiden bahsediyor. Yok yok öbür çocuktan bahsediyor. Hayır senden bahsediyor. Lütfen üstüne alın. Senden bahsediyor. O zaman değerli kardeşler çok daha farklı olacağına inanıyorum. Üçüncü özellik, üçüncü fark onlar İslam'a girdiklerinde Cahiliyeye ait bütün ört, adet, gelenekleri çöpe atıyorlardı. İslam'a girdiklerinde cahiliyeye ait ne varsa geline bırakıyorlardı. Mesela diyelim ki örnek olarak bir Kürt iman ediyor, şuurlanıyor, Müslümanlarla beraber oluyor. Ne demek? Eğer gerçekten sahabi gibi olmak istiyorsa bu Kürt kardeşimiz İslam'a girdiğinde o Kürtçülüğü bırakacaktır. Kürtler daha cesurdur. Kürtler daha yiğittir. Bu yalanları, bu iftiraları, bu asılsız saçmalıkları bırakacaktır. Bir Türk İslam'a girdikten sonra Türkler necip bir millettir. Türkler üstündür, Kürtlerden iyidir, medenidir. Bu yalanları, bu paralarını bırakacaktır. Müslümanlar üstündür. Kürt, Türk Arap, zengin, köle mi? Zengin, fakir Fark etmez. Adı ney? Müslüman, inne ekranakum indallahi etkakum. Sizin Allah katma en değeriniz en takvalı olanınızdır. Heh, bu kadardır. Kürt, Türk asla fark edemez. Siz hepiniz bir tarağın dişlileri gibi eşitsiniz. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap olana bir üstünlüğü yoktur. Hepiniz Adem'densiniz. Adem topraktandır. Sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor kavmiyetçilik güden bizden değildir. Irkçılık yapan bizden değildir. Irkçılık iğrençtir, kokuşmuştur, necistir değerli kardeşler. Şimdi biz İslam'a giriyoruz. Kur'an'ı kabul ettiğimizi söylüyoruz. Buna rağmen Kürtlük damarına bastıklar zaman ben böyleyim kardeşim. Beni böyle kabul edeceksin. Ben kabul ederim. Hiç problem değil. Ama İslam kabul etmiyor. Kusura bakma. Kendine çekip düzenler ver. Ben Türklerin, Kürtlerden üstün olmaya inanıyorum. Bence Araplar en seçilmiş olan ırktır. Faşizme göre, Almanya'daki faşizme göre, Adolf Hitler'in saçma sapan ideolojisine göre en üstün ırk faşistlerdir. Kafa taslarını seçerek, öyle değil mi? Ölçerek ona göre adamları öldürüyor, adamları bırakıyor. İğrençtir. de saçma sapan bir şeydir. Aptalca bir şeydir. İslam bunu kabul etmez. İslam'a görürsen geride bırakmalısın. Öte yandan İslam'a girdin. Müslümanlarla konuşurken küfür ediyorsun. Hakaret ediyorsun. Kardeşlerim Müslümanısın yapma. Ben böyleyim. Bir sinirlendin mi kendimi tutamam. Ne söylediğimi hiç ben kendim bilemem. Ağzından çıkan kulağım Beni böyle kabul edeceksin. Gene aynı şeyi söylüyorum değerli kardeşlerim. Ben kabul ederim. Hiç sıkıntı değil. Bütün hakkım helal olsun. Ama İslam seni böyle kabul etmez. İslam seni böyle kabul etmez. O atacaksın. Muhammed Kudup İslam'da eğitim ve öğretim kitabında diyor ki İslam insanlardan huyunu değiştirmeyi istemez. Hiçbir insan huyunu değiştiremez değerli kardeşler. Hazreti Ömer'deki cahiliye döneminde nasıl ki yumuşak bir insansa İslam'da da yumuşaktı. Hazreti Ömer cahiledeyken nasıl sert ve kaba bir insansa cesur yiğit bir insansa İslam'da da aynıydı. İslam onlara demedi. Hepiniz yumuşak huylu olacaksınız veya hepiniz kızgın olacaksınız. İslam bunu insanlardan istemez. İslam neyi ister? Huyunuzu karakterinizi kanalize edin. Ey Ömer radiyallahu anh sinirliysen bunu münafıklara kullan ve kullandı. Kafirlere kullan, kullandı. Ama Müslümanlara kullanma. Kullanmadı. Değil mi? Kızgınlığını nereye kanalize ettiği yönlendirdi? Gavurlara yönlendirdi. Münafıklara, İslam düşmanlarına, hainlere yönlendirdi. Ey Ebu Bekir teala an. Yumuşak huylusun. Halim Halimselim bir insansın. Sen bu huyunu sakın mürtedlere karşı kullanma mürtetlere savaş aç ve sana zekatı verene kadar kafalarını kes. Ama Müslümanlar geldiği zaman bütün hakkını helal et. Tebuk savaşında bütün malını feda et. Her şeyini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ayağının altına ser. Müslümanlara karşı. Bakın görüyorsunuz. Huylarını ne yapıyorlar? Kanalize ediyorlar. Ama allah Teala demiyor ey Ebu Bekir sen sert ol, ey Ömer sen yumuşak ol. Böyle bir şey olmaz zaten değerli kardeş. O açıdan İslam'a girdiğimiz zaman geride ne varsa atmamız lazım. Hazreti bilal Habeşi ile Hazreti Ebu kıssası hepimizce malumdur. Hazreti Ebu Zer ile Hazreti bilal Habeşi tartıştıklarında Hazreti Ebu Zer, haklılığını söyleyemeyince, çünkü haksız, malum, siyah kadının çocuğu ne anlayacaksın sen diyor. Gel ben de tartışıyoruz. Hazreti Ebu Zer diyor ki sen kardeşimden, annemden dolayı beni kınadın ya, annemden dolayı beni suçladın ya sana söyleyecek bir sözüm yoktur. Burası sallallahu aleyhi ve selleme ulaştığında Resulullah aleyhissalatu elini yumruk yapıp Hazreti Ebuzer'in göğsüne vuruyor. Diyor ki: "Ey Ebuzer, hala içinde cahiliye pisliği var. Cahiliye kalıntıları var. Bir Müslüman'a annesinden dolayı nasıl böyle hakaret edersin?" Hazreti Ebuzer radıyallahu anh geliyor, mübarek başını Hazreti Bilal Habeşinin kapısının eşiğine koyuyor. Diyor ki: "Ey kardeşim, ben sana bu ağzından hakaret ettim ya?" Şu kafama bas. Allah beni affetsin. Hazreti Bilal diyor ki ey kardeşim. Sen o işaret ettiğin ağzınla Allah'ın kelamını okuyorsun. Ben seni kafana nasıl basarım? Omuzunu tutuyor ve kaldırıyor. Değerli kardeşlerim. İslam budur. Bunu böyle anlatamaz. Biz eğer Müslüman olduğumuzu söylüyorsak şuurlandığımızı söylüyorsak lütfen eski huylarımızı bırakalım. Eski iğrenç iddialarımızı bırakalım. Kürtlüğü, Türklüğü, Araplığı, Acemliği saçma sapan iddiaları çöpe atalım. Ve değerli kardeşler, ben inanıyorum ki ben kendim Kürd'üm, ırk olarak. Bize hangi ırktansın dedikleri zaman şu cevabı vermemiz lazım. Ben Müslümanım. Türk müsün, Kürt müsün? Ben Müslümanım kardeşim. Ya ben onu sormuyorum. Ben onun cevabını veriyorum. Ben Müslümanım. Meseleyi bitmiştir. selman Farisi diyor ki, benim babam İslam'dır. başka babam yoktur diyor. Benim babam İslam'dır. selman Farisi ne diyor? Yani Fars. Diyorlar ki sen Arap mısın, Fars mısın? Diyor ki benim babam İslam'dır. Ben Müslümanım. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetçisiyim. Daha büyük şeref var mı? Farslı olmak neye yarar ki? Öyle değil mi? Şahlar o kadar far, Fars şahları, o kadar imparatorluklar. Beş bin sene imparatorluk sürmüş. O imparatorların hepsi inanıyoruz ki cehenneme gitmişler yani. Allah ayaklarını sabit sabir kılsın. Doğru. Dolayısıyla bu başlıkta da neyi öğrenmiş olduk değerli kardeşler? Üç <gülüyor> sahabiler. İlk başlığımız şu. Eşşşah Kur'an nesli. Onun altındaki notumuz şu. Sahabi nesli gibi bir nesil daha meydana gelmemiş. Doğru. Ama onlar gibi yaşayan bir takım insanları Allah-u Teala yeryüzünün doğusuna batısına serpiştirmiş. Bu da doğru. Onlarla bizim aramızda kaç tane fark var? Üç. Bir. Onlar Kur'an-ı Kerim'le direkt muhatap oluyorlardı. Başka bir şey katıştırmıyorlardı. İki. Onlar Kur'an-ı Kerim'i amel etmek için okuyorlardı. Kültürel birikimlerini artırmak için okumuyorlardı. Üç. Onlar Kur'an'ı hayata geçiş yaptıkları zaman... İslami hayata geçiş yaptıkları zaman... ...geride ne kadar cahiliye ait... ...örfleri, adetleri varsa... ...çöpe atıyorlardı, öyle giriyorlardı. O yüzden onlar bizden farklılar. Allah bu idrak etmeyi bize anası verirsin. İnşallah...